koreştirken şeyi torbayı keçi çekin çorbanın tadı kabışır ev tadı sense tadı olsun torbada вообще ya ya güzel oldu ya no ya güzel böyle ağza lezzet veren tat veren içine şeker de katmasanız olur Eskiden böyle mahallelerde kaynatılır evlerde, kabudan kim geçerse içeri alınır çorba veriyor. Koca kazanlarda çorba kaynatılır, kabudan kim geçerse çorba veriyor, içeri alınır çorba veriyor ve böyle gider. Ama şimdi onu yapamıyorum. Şunu da böyle veriyorum.